Bir başka sorun, her bid'at yaygındır. Kamuya mal olmuş şeylere bid'at denir zaten. Bid'at, kamuya mal olduğu zaman zaten cinayete dönüşür. Şimdi, burada bir hileyi çözmemiz gerekiyor kardeşler. Kimse, şu Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam, Ashabının Ve onların biricik talebeleri Olan Ebu Hanife'nin Malik İbni Enes'in Yaptığı bir iş midir Sorusuna cevap vermiyor Siz yıllardır Yıllardır Gömdüğünüz cenazeden sonra Köyün merkezine gelip Bir ineği kesip Onu kazanda pişirip Ölünün ruhu için riyosunuz. Yeyin, yeyin eti yiyin. bunu niye yapıyorsunuz ölünün ruhu için Yahu sizin karnınız doyunca ölü orada doymuş mu oluyor bir manyetik alandan et mi gönderiyorsunuz ölüyor ölünün ruhu için bunu o köyde 300 senedir yapıyorlardır bir Allah kulu bunu sormaz soramazsın sordun mu casus musun nesin sen nereden geldin bu memlekete ne soruyorsun ya? Çünkü bid'at kamuya mal olmuş şeyin adıdır. Kamuya mal olmasa revaç bulmaz zaten. Şu veya bu sebeple şeytan onu bir yere sokuşturmuştur. Aynı köye aynı köye biri gelse misal ellerini göbeğinin altına değil de göğsüne bağlayarak namaz kılsa ilk tepki nedir? Bu Arap namazı kıldı. Arap namazı kıldı bu casus herhalde kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 seneden fazla namaz kıldı bu kıldığı namazların kimi zamanında göbeğinin altına elini bağladı kimi zamanında göbeğinin üstüne bağladı talebelerinden Ebu Hanife de o tarafını tercih etti öbür talebesi bu tarafını tercih etti bak böyle diyor Resulullah'ı anlatan Aleyhissalatu vesselam onu anlatan hadisleri böyle diyor bu Arap namazı bu inek dini mi o zaman inek kesmiştiniz dün o köyü ilk ziyaretinde hoca efendi bize biri geldi vallahi anlamadık ne olduğunu elini göğsünün üstüne bağladı sanki adamın elinde kan vardı cinayet izleri vardı bütün köylü namazı bırakıp onu izliyor. Adam Resulullah'a göre namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam. Namaz kılıyor. Mesela çok müthiş bir suç. Çorapsız namaz kıldı. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam ipek çorap mı giyerdi? Ne çorap giyerdi? Peygamberin hayatta bir çorap giydiği yok. Çorap nedir bilmiyor. Çorapsız namaz caiz mi? Elbette kravatlı, ütülü, takım elbiseli Müslüman ne anlar beynirlerinin doğru dürüst çorap bulamayacak kadar fakir hayat yaşadığını bu dünyada. Bu mantık kardeşler bizi nereye götürüyor? Kendi kendimize dine şekil vermeye doğru götürüyor. Ve bizim kapasitemiz insan olarak belli. Biz her şeyi kaldıramayız. 100 kilo yük kaldıramam ben. 80 kilo kaldırırım. Sırtımda zaten 80 kiloluk bir yük var. Namaz, oruç, Kur'an, cihat bir sürü yük var. Yeni bir 5 kilo getireceğin zaman sırtımdaki 80 kilodan 5 kilo alıp onu koymak zorundasın sen. Bunun için cihadı diskalifiye edip cihat kelimesini sözlüklerden çıkarıp onun yerine şunu bunu koyarsın. Filanca ibadeti kaldırıp, Onun yerine şunu bunu koyarsın.